Ağzı Allah'tan Şeytan'ı Raddim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil 'alamin. La cıllatu ve sallatu aleyh Rasulina Muhammed ve alihi ve sallahu aleyhi ve Muhterem dinleyenler. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesiyle tefsir dersimizi devam ettiriyoruz. Ve lekatteynâ Mûse'l kitâbe ve kaffeyne min bâdihi bi'r rusûli ve âteynâ Îsâbne Meryem el beyyinâti ve eyyednâhu bi'r ruhil kudüs küllle aca E kum rasullü bir mala Teva en nefüsü mütek Bartum veferi kan kez ve Fer kan biz bu Musa Aleyhisseltı vesselsselam'a kitabı verdik diyor ve bunu te eden kelimeyi güçlendiren bir takıla ifade ediyor muhakkak kesinlikle an olsun ki biz Musa aleyhisselatu vesselama kitabı verdik diyor Rabbim yani Tevrat'ı onun arkasından ardarda peygamberler gönderdik Musa Harun Davud Süleyman İlyas diye İsa aleyhissalatu vesselamdan efendimize kadar Gelen bütün peygamberler burada kastediliyor. Ve ateyna ise ibnem euryem el beyinati. Meryem oğlu İsa'ya da apaçık belgeler verdik, ayetler verdik. Ona aynı zamanda bu mucize manasına da gelir. İsa aleyhissalatu vesselama verilen mucizeleri de işaret ediyor Rabbim. Ve bir de bize şu mesajı veriyor. Bütün insanlığa Hem İslam alemine Hem Hristiyan alemine Diyor ki O Allah'ın oğlu değil Meryem oğlu Yani bir insanın Oğlu İsa aleyhissalatu vesselam Ve eyyedinahu Bir ruhul kudüs O ile de biz Onu güçlendirdik Cebrail aleyhissalatu vesselam, İsa aleyhissalatu vesselama Rabbim katından gönderilen İncil'i getiriyor. Ve hep İsa aleyhissalatu vesselamın yanında bulunuyor. İsa aleyhissalatu vesselamın mucizelerinde Cebrail aleyhissalamın hep desteği bulunuyor. Efekulla ma jae kum Rasulum bimala tehvâen Fusukumuztekbertum. Ne zaman size, sizin nefislerinizin hoşlanmadığı şeyleri getire, getiren bir peygamber gelse, siz ona karşı kibirlendiniz. Yani bir peygamber geliyor, o ayetlerini Allah'tan getirdiği ayetleri size sunuyor. Ama onun getirdiği ayetleri sizin nefisleriniz istemiyor. Niye? Çıkarlarınız zedeleniyor. Ve vurgunlarınız yok ediliyor. Hortumlarınız yok ediliyor. Kan kıtmanız durduruluyor. Bunları da siz istemiyorsunuz. Bundan dolayı Allah'ın ayetlerine karşı, peygamberine karşı kibirlenme tarafına gittiniz. Feriğan keldiptim ve feriğan takdülün. O peygamberlerden bir kısmını yalanladınız, bir kısmını de ise öldürdünüz. Öldürüyorsunuz. Diyor Allah Celle Celası. Kur'an nazil olduğunda, bu ayetler indiğinde Yahudiler peygamber öldürmüyorlardı. Yani 600 22 yıllarında, 625 yıllarında, miladi 625 yıllarında, 630 yıllarında Yahudiler peygamber öldürmüyorlardı. Sevgili peygamberimiz Aliye vesselamı öldürmeye teşebbüs ettiler ama başarılı olamadılar. Daha önce geçmiş toplumlarda mesela bir Zekeriya Aleyhisselam'ı, bir Yahya Aleyhisselam'ı Öldürdüler, öldürenlere yardım ettiler. Öldürülmesi için e, Romalı askerlere, komutanlara e, jurnalde bulundular, yardım da ettiler. Bizzat kendi elleriyle öldürdükleri peygamberler var. Öldürülmesini istedikleri ve başkalarını öldürdükleri peygamberler de var. Bir kısmını da yalanlıyorlar ama... 650 be, 25 yılındaki bir Yahudinin bunda ne günahı olsun diye bir soru akla gelebilir. Şu anda biz bu ayet kelimeyi okuyoruz ve dünya Yahudilerine diyoruz ki siz bir kısım peygamberleri yalanladınız, bir kısım peygamberleri de öldürdünüz diyoruz. Mesela Yahya Aleyhisselam'ı öldürdünüz, Zekeriya Aleyhisselam'ı öldürdünüz. İsa Aleyhissalatu Vesselamı öldürmeye teşebbüs ettiniz dediğimizde, onlar da şunu söylemezler. Söylemiyorlardı aslında. Mantık yürütüyoruz biz şimdi. Onlar da deseler ki, yahu bunlar 600 yıl önce olmuş, şimdi ise 1900, 2000 yıl önce olmuş, 2007 yıl önce olmuş, 2010 yıl önce olmuş. Yani bulunduğumuz tarih hangisi ise onu söyleseler cevap şu olur. Peki şu andaki tevratınızda o olayların nasıl geçtiğini siz biliyorsunuz. Tasvip ediyor musunuz? Evet tasvip ediyoruz. Öyleyse öldürmeye teşebbüs eden o insanların ruh halini siz de taşıyorsunuz demektir hani dünyanın öbür ucunda bir zalim adam bir kadını bir çocuğu bir erkeği işkence ederek öldürmüş yaralamış sonra da bilmem ne yapmış sonra da yakmış sonra da küllerini şöyle etmiş böyle etmiş bir televizyon haberi duyduğumuzda bizim içimiz yanıyor yani burada ırk ayrımı dahi yapmıyoruz ister Yeni Zelanda'dan olsun ister İngiltere'den olsun mağdur İster Haiti'den olsun isterse Kore'den olsun Fark etmiyor Yüreğimiz yanıyor yahu bu da olmaz diyoruz Ama dünyanın öbür ucundan bir başka adam da diyor ki aa ben de bunu yapabilirim Amma da iyi yapmış Diyorsa bu onun suçunu işlemedi ama O suçlunun taşıdığı halet ruhiyeyi taşıyor Rabbim bu ayetleri bize şunun için indiriyor. Bu adamları da tedavi edin. Geçmişte peygamberlerin öldürülmesine oh amma da bir olmuş diye seviniyorsa bu adam da hasta demektir. İsa aleyhissalatu vesselamın çarmıha gerilmesine teşebbüs, İslam inancına göre teşebbüs var. Ama Rabbim diyor ki وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ diyor İsa Aleyhisselam'ı öldüremediler de asamadılar da diyor Rabbim haça geremediler ama germeye teşebbüs ettiler kendilerinden birini Allah onun şekline döndürüverdi onlar da onu astılar lakin شُبِّهَ لَهُمْ ayet-i kerimesine de bu açıklanıyor ama günümüzden bir insan İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın o olayını oh amma da iyi yapmış ecdadımız diyorsa e aynı suçu işliyor demektir. Hiç değilse o halet Ruhiye'yi taşıyor. Bu insanların tedavi edilmesi gerekir. Tedavi ettirelim diyoruz. Ve galu kulûbuna gulf diyorlar ki bizim kalplerimiz kılıflıdır. Kılıf kelimesi aynen Arapçadan Türkçe'ye geçmiş. Ee, bizde biraz K harfiyle ifade ediliyor ama Vulf, e, Vulf, Kılıf. Bizim kalplerimiz kapalıdır. Kalplerimiz perdelidir. Kalplerimiz kılıflıdır. Örtülmüş. Yani sizin verdiğiniz iman ilaçları bizim kalbimize etki etmez. İçine giremez ki anlamına le'anehumullahu bi kufrihim. o inkarları sebebiyle küfürleri sebebiyle Allah da onları rahmetinden uzak tutmuştur diyor bakınız cümleler çok ince çok nazik çok kibar bize ifadeler ifadede bulunuyor inkarları sebebiyle kibirleri sebebiyle biraz önceki ayette Kibirlendiler diyor. O kibir bunları inkara, küfre götürdü. O küfürleri sebebiyle de bunlar Allah'ın rahmetinden uzak kaldılar. Öyleyse bizim yapacağımız şey, önce bunların o kalbinin üzerindeki inkarın oluşturmuş olduğu tabakayı, hani katarak ameliyatı yapan doktorun hassasiyetinden daha hassas, bir şekilde kalplerinin üzerindeki o küf bağlayan yeri kazımak suretiyle Gönüllerine Allah'ın rahmet ayetlerinin girmesini, yumuşatmasını, sonra çiçeklendirmesini sağlamaya çalışmak gerekiyor İman etmez demeyin Fekalilemmâ yü'minûn Çok az inanıyorsunuz Çok az İnanıyorsunuz İnanıyorlar Çok azı inanıyorlar Diyor Allah Celle Celaluhu Ayet böyle diyor İnanmazlar demiyor Onun için siz de ya Bunlar inanmaz uğraşmayalım demeyin Rabbim diyor ki Az inanırlar Yahudiler için söylenen bir ifadedir bu Gerçekten dünya genelinde Müslümanlık süratle yayılıyor Diyoruz ya yalnız benim demem yeterli değil e, Dünyanın gidişatıyla ilgili araştırma yapan merkezler var dünyanın her tarafında O merkezlerin yaptığı araştırmalara göre yükselen değer İslam'dır İslam yayılıyor dünyanın her tarafına gibi raporlar sunuyorlar boyuna Bu Müslüman olanların sıralamasına baktığınızda Hristiyanlardan Müslüman olan insan sayısı daha fazla Yahudiye göre Bir Budiste göre de öyle Bir Budistin Müslüman olma sayısı Hristiyanların Müslüman olmasının gerisinde kalıyor Yahudiler en geride kalıyor ama Müslüman olan var Ale mesela yazar çizer olarak bir de normalinde sıradan hayatını yaşayıp giden değerli insanlar var. Müslüman olmuş, ibadetini yapmaya devam ediyor. Öyle basına falan da çıkma meraklısı değil. Televizyona basına da haber vermeden yaşayıp giden, Müslümanların camisine gelip giden insanlar var. Ee, geçenlerde benim eski bir komşumu e, gördüm, çarşıda gördüm. Eski bir ev komşumdu benim, ee, hanımefendi oğlunun beş vakit namaz kıldığını, üniversiteye devam ettiğini anlatıyor. Annesi açık, bana anlatan hanımefendi, benim komşum. Hocam, oğlum beş vakit namazını kılıyor, üniversiteye devam ediyor, diyor. Bir de diyor, dükkan komşumuz Ermeni vardı, onu da Müslümanlığına sebep oluverdi ki adamı da ben gördüm. Yani adamın yaşı sormadım o yaşını ama en az 55-60 yaşında. Bak, e, şuradaki Ermeni'nin de Müslüman olmasına sebep olduğu, namaz kılmasını öğrettiği beraber öğle ve ikindiye gidip geliyorlar, diyor. Hristiyanlardan Müslüman, ama kimse de bilmiyor tabii bunu. Yani komşular biliyorlar, cami imamı biliyor, cemaat biliyor. Eee... Ünlülerden ise dünya basınının yakından tanıdığı Muhammed Esed, Yahudi asıllı kültürlü bir adam, gazeteci adam, Viyana'da e gazetecilik yaparken, İslam alemini dolaşırken Müslüman olmuş ve eserler yazmış İslam'ın batıya duyurulması için. Sevgili Peygamberimizin zamanında e yine Hristiyanlardan Müslüman olan çok, daha çok, Yahudilerden de Müslüman olan var Mesela başta Abdullah bin Selam'ı tanıyorsunuz Daha birçoğu da var ama az Yani şeyden az Yahudilerden az Rabbim de diyor Ne kadar da az Müslüman iman ediyorlar Diyor Allah Celle Celaluhu Onun için biz herkesin Müslüman olabileceği Hüsnü zannında bulunarak Kur'an ayetlerini de ilaç gibi alıp Gönüllerinin üzerinde meydana gelen Kin, nefret, kibir ve küfür karışımı olan O küf tabakasını önce yumuşatmak Sonra da muhabbetle cilalamak Ve onun o hastalığından kurtulmasını sağlamak bizim görevlerimiz arasında. Hristiyanlar arasında Müslüman olan insanlar araştırıldığında da dinine daha çok bağlı olanların Müslüman olduğu görülüyor. Ya Mesela Katoliklerden Müslüman olan sayısı Ortodokslara göre daha fazlaymış. Ortodokslardan Müslüman olan insan sayısı Protestanlara göre daha fazla. Yani kendi dininde gevşek olan adamların Müslüman olma oranı da biraz düşerek geliyor. Buradan şu da çıkıyor. E, tabii benim mantık yürütmem bu ayet falan değildir. Demek ki Yahudiler dinlerine çok bağlı insanlar değil. Dinleri onlara bu dünya menfaatini sağladığı oranda dinlerine bağlı kalıveriyorlar onu açıklayacak bir ayet-i kerime gelecek. Biraz sonra veya bu öbür derse de gelebilir. Yani 96. ayet-i kerime'de de bu konuya Rabbim dikkatimizi çekiyor. Ve lemma caa ehum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'hum ve kaanu min qablu yastaftihuna alellezine lamma ca ehumma arafu keferu bih felanatullahi alel kafirin kendilerinin yani yahudiler için söylüyor kendilerinin yanında bulunan kitabı doğrulamak üzere gelen bu kitap geldiğinde ki yahudiler daha önce put Diyorlardı ki çok yakın bir zamanda bizim aramızdan bir peygamber çıkacak Ve biz onunla sizlere galip geleceğiz diyorlardı Ama o tanıdıkları peygamber gelince onu inkar ettiler diyor Rabbim Niye inkar ettiler? Yahudi ırkından olmadığından, Beni İsrail'den gelmediğinden dolayı inkar ettiler. Ayet-i Kerime, inkar ettiler diyor da, tefsirlerimiz sebep olarak, kendilerinden gelmediği için inkar ettiklerini ifade eder. Ayet-i Kerimeler de buna işaret eder. Rabbim diyor ki, Felanetullahi alel kafirin. Allah'ın rahmetinden uzak kalmak kafirlerin üzerinedir yani kafirler Allah'ın rahmetinden uzak kalırlar diyor Allah Celle Celal bunu yapmakla yani küfrü alıp imanı vermek suretiyle dünyevi çıkarları için bu tabi bizim ırkımızdan gelmemiştir Madem ki bu peygamber, biz de onu kabul etmiyoruz demeleri veya yukarıda geçen ayet-i kerimede hoşlarına gitmeyen ayetler geldiğinde kibirlenmeye kalkmaları onlara kötü bir alışveriş yaptırıyor. Rabbim de onu şöyle söylüyor. Bi semestaru bihi enfusehum en yekfuru bima Allahu bayan. En min, min fe çok kötü bir alışveriş bu diyor Rabbim kendi nefislerine bir kötü alışverişte bulunuyorlar Allah'ın indirdiğini inkar etmeleri nedeniyle azgınlıkları sebebiyle Allah'ın indirdiğini inkar etmeleri nedeniyle kendilerine çok kötü bir alışveriş yapıyorlar Allah dilediğine kendi lütfundan kullarından dilediğine indirir yani peygamberlik filan ırkın, filan milletin, filan bölgenin, filan şeyin değil. O Allah Celle Celalü kullarından dilediğini seçer ve ona ayetlerini kendi lütfu ile indirir. Ama Yahudiler kıskançlıkları sebebiyle, azgınlıkları sebebiyle o Allah'ın gönderdiği peygamberi ve onun getirmiş olduğu ayetleri inkar etmekle kendileri için çok kötü bir alışverişte bulundular. Yani, imanı verdiler karşılığında, inkarı satın aldılar. Böylece bunlar, feba'u bi gâzabin ala gâzab. Gazap üzerine, gazabın içerisine düştüler. Yani Allah'ın gazabını kendi üzerlerine, Böylece çekmiş oldular bu insanlar diyor Allah Celle Celaluhu. Gazap üstüne gazaba uğradılar. Vel kafirine azabun mühin. Kafirler için çok alçaltıcı azap vardır diyor Rabbimiz. Şimdi biz bu ayeti kerimeleri okuyoruz. Oh olsun diye okumuyoruz. Şu anda yeryüzünde İslam'a inanmayan Kur'an'a inanmayan insanlara Diyoruz ki bakın Sizi seviyoruz Allah Celle Celaluhu sizi yaratmış Hazret, Hazreti Adem'in Çocuğusunuz siz Yani Hazreti Adem'e biz iman ediyoruz Peygamber olarak Bir de ilk, ilk atamız olarak Onu seviyoruz Siz de onun çocuğusunuz Sizin yanmamanızı istiyoruz Yanmamanız için sizi böylesine bağnaz yapan, sizi böylesine Müslümanlara karşı düşman kılan, sizi de böylesine kibir hastalığına yakalatan ve azgın ve taşkın hale getiren inkarınızın içinizden alınmasını, içinize imanın girmesini istiyoruz biz. Yanmamanız için istiyoruz biz bunu. Yoksa sizin imana gelmemiz bizim için bir fayda olduğundan değil. Biz sizin yanlamanızı istiyoruz. onun için bu, bu ayet-i kerimeleri radyolardan, televizyonlardan, camilerden, evlerden, salonlardan dünyanın her yerinden insanlığa duyurmaya çalışıyoruz. Ve izâ qîla lehum âminû bimâ enzelallâhû Nüminu bima unzila aleyna ve yekfuruna bima vera'uhu ve huvel hakku saddikan lima ma'hum. Kul felime taqtuluna anbiya' Allahi min qablu in Kendilerine Allah'ın indirdiğine iman edin denildiğinde biz sadece bize indirilene iman ederiz yani Tevrat'a iman ederiz diyorlar. Onun dışındakileri doğru bile olsa inkar ediyorlar. Doğruluğunu bildikleri halde de inkar ediyorlar. Yukarıda geçen e, 89. ayet kerinde kelimesi fələm maja əhüm ma arafu. O bildikleri şey geldiğinde Keferoğlu onu inkar ettiler diyor Rabbim. Diğer bir ayet kerimede de, "Yarifunehu kema yarifune abinahum". Onlar Peygamberi Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselamı tanıyorlar. Nasıl tanıyorlar? Kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanıyorlar. Ama tabii inkar tarafına gidiyorlar. Halbuki o gönderilen kitap kendi yanlarında olanın bir çoğunu da tasdik ediyor. Yani Tevratın şu andaki Tevrat'ın içerisinde bazı cümleler var ki Kur'an onları onaylıyor. İncil'in içerisinde bazı cümleler var ki onları Kur'an onaylıyor. Onun için sevgili peygamberimiz bize diyor ki, La tusaddiquhum ve la Onların İncil ve Tevrat'tan size vermiş olduğu bilgileri doğrulamayın. Niye? İçinde yanlışlar var. Yanlıştır demeyin, yalandır demeyin çünkü içinde doğrular var. Diyor Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. O zaman hocam nasıl ayırt edeceğiz? Ha Kur'an ayırt ediyor doğrularını Kur'an-ı Kerim bize bildiri veriyor. E yanlışa da bizim ihtiyacımız yok. Kul Öyleyse peygamber Allah'ın peygamberlerini niye öldürdünüz? Daha önce eğer madem iman ediyorsanız şimdi kendileri dediler ya yahu iman edin denildiğiğinde biz yalınız bize indirilene iman ederiz, Tevrat'a iman ederiz diyorlar. Rabbim de diyor ki madem müminsiniz, öyleyse peygamberleri niye öldürdünüz? وَلَمَّا جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ سُمَّتْ تَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَاَنْتُمْ ظَالِمُونَ Musa size geldiğinde apaçık ayetler ve mucizelerle geldiğinde siz tuttunuz buzayı onun arkasından buzayı ilah olarak tanrı edindiniz ve siz zalimler olarak bu işi yaptınız diyor Rabbim. Musa Aleyhisselatü Vesselam 40 günlüğüne Yanlarından ayrıldığında o iman eden adamlar, Hani iman ettik diyordunuz, Musa sizin yanınızdan ayrıliverdi, Hemen arkasından tuttunuz, Kendinize bir buzağı edindiniz ve ona tapındınız. Ve izahadna mithagakum ve bu kuvvetin, Vesme'û, Kâlû semiʿnâ ve aṣaynâ ve iṣribû fî kulûbihim el-eclâ bi-kufrihim. Kul Biz onları onlardan söz almıştık diyor Rabbim. Bu buna benzer bir ayet-i kerime bu surenin 63. ayet-i kerimesinde de geçmişti. Orada şöyle diyordu ve izâ ahadnâ misâkakum ve rafa'nâ fevrakumut tur hudûmâtenâkum biquvvetin ve zekurû mâ fîhi leallekum diyordu burada ve orada ve diyor burada ve diyor Rabbim sizden söz aldık Tabi söz söz alırken o ayetlerin hemen açıklamasında ifade etmiştim Rabbim üzerlerine tur dağını kaldırmış. rafa'na fana fukakumudur diyor Rabbim. Sizin üzerinizde turu kaldırdık ve ondan sonra dedik ki, "Kudümü atiğin bu kuvvetin." Şu size vermiş olduğumuz ayetlere. Sımsıkı sarılınız Ve onu dinleyiniz Vesme'u Dinleyiniz Yani Tevrat'ı dinleyiniz Musa Aleyhisselatü Vesselam'ı dinleyiniz Denildi Galu demişler ki Semi'na Demişler İşittik ya Rabbi tamam tamam işittik Tur dağını üzerlerinden Kaldırıp Yerine koyunca Ve asayna demişler Eşittik ama o dediklerine uymuyoruz biz. Hem de karşı geliyoruz demişler. Yahu olmaz böyle bir şey be. Bu ayet-i kerimenin tefsirini yani 93. ayet-i kerimenin tefsirini siz benim telifim olan şifa tefsirinden bir dinleyiverin. Olmaz böyle bir şey Tur dağını üzerine kaldırıyor bir topluluğun Kur'an'da en çok Yahudilerden bahsedilmesinin sebebi İnsan tanıtılıyor Yani insanların en zoru Peygamberine bile ihanet eden insanlar tanıtılıyor bize Eğer bunu tanıyacak olursak Bütün insanlığı tanımış oluruz biz Evet bu insanlarla başa çıkabilirsek Bütün insanlarla başa çıkabiliriz biz Allah Celle Celaluhu bize burada eğitiyor da Bakınız zorla bir şey olmaz diyor bize Ben Tur Dağı'nı bunların üzerine kaldırdım Tepelerinin üzerinde Tur Dağı Eğer bu Kur'an'a uymazsanız ezecek sizi bu dağ İmajı verildi Tamam demişler dinledik işittik Ama arkasından da isyan ettik demişler Dağ yerine konulunca isyan ettik Rabbimiz bize diyor ki sevgi zorla olmaz. Zorla güzellik olmaz ta ate sözümüz var. Bir insanın beynine tabanca dayayarak beni seveceksin diyemezsiniz. Veya bir adamın beynine tabanca dayayarak onu sevmeyeceksin diyemezsiniz. Dersiniz kelime olarak söylersiniz de kendinizi yormaktan başka bir şeye yaramaz. Rabbim bizi bu konuda da böylece eğitmiş oluyor. وَاُشْرِبُوا ف۪ي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ küfrihim. Bu inkarları sebebiyle, küfürleri sebebiyle onların kalplerine buzağının sevgisi içirildi diyor. Çok önemli cümleler bunlar. Yani bu Allah'ın yarattığı taşa, kuşa, yıldıza, denize, ateşe, insana veya bir kurum veya kuruluşa tapınanlar yani biz Allah'ın indirdiği Kur'an'a göre hayatımızı düzenlemeyiz. Kur'an'ı referans kabul etmeyiz. Allah'a kul olmayız biz. Biz Avrupa'nın değerleri bizim için yeterli diyenler biz Avrupa'ya kul oluruz anlamındadır bu cümle. Yahu bu adamlar bunu nasıl söyler diyoruz? Rabbim de diyor ki buzağının sevgisi de onların kalplerine içirilmişti. Neden dolayı? inkarları sebebiyle diyor. Yavurluk hastalığına Allah korusun tutulmayın. Bir tutulacak olursanız, dünyanın bütün kafirleri gözünüzde şirin şirin görünmeye başlar. Yahu keşke bunlar bizi yönetseydi diyen insanımız var. Evet, çok az da olsa, hani 70 milyonun içinde 70 tane de olsa, bu türden insanlar var. Kul bi bi in Rabbim diyor ki, söyle onlara, İmanınız size ne kötü şeyleri emrediyor Eğer siz müminseniz Eğer siz müminseniz diyor Rabbim Yani iman etmediklerine de işaret etmiş oluyor Biz Allah Celle Celaluh'ten başka kimseyi Rab kabul etmeyeceğiz Peygamber olarak bütün Hazreti Adem'den Efendimiz'e kadar bütün peygamberleri peygamber olarak kabul edeceğiz Kur'an-ı Kitab olarak Kabe-i olarak kabul edeceğiz. Bütün müminleri hem imanda hem nesepte kardeş, bütün insanlığı da nesepten kardeş kabul edecek. Herkese hüsnü zanda bulunacağız. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bütün gülleriniz hayırlı olsun efendim.